Elham, Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyh Şimdi bir arkadaş e, soruyor akika ile ilgili. E, diyor ki ben akikayı e, babam kesmemiş. Yani e, unutmuş, yani e, bilmemişler. Sonradan kesse olur mu? Akika ile ilgili bir soru. Evet arkadaşlar, akika nedir? Önce akika nedir? Akika e, çocuğun oldu. İster kız, ister erkek bir çocuğun oldu. Buna e, karşı Kurban kesmaktır Nasıl çocuğun ol da e, Ne yapacaksın e, Bazı fıkıhları var Çocuk olmanın Saçını kazacaksın e, Erkek ise Sünnet edeceksin e, Akika keseceksin Adını koyacaksın Bunlar e, sünnetlerdir Adı üzerinde bunlar sünnettir Akika da bu sünnetlerin içine dahildir Yani akika bir sünnet ibadettir, yapmasan da olur ama yapsan büyük ecr var, fazileti var, o çocuğun salih olmasında vesilesi var. Nasıl diğer sünnetler aynen fazilettir? Öyledir. Onun için bir musulmana cereçen, ha? yakışan, sevicisini Allah'a ve Resuluna ilan eden, ispat eden ne yapar? Allah ve Resulü bütün emirlerine uyar. Yok diyor ben bu ferzdir, bu sünnettir, bunları yapım kurtarım. Evet, ferzleri yapsan hepsini hakkıyla kurtarırsın. Ama nerede o babayı yiğit, hepsini hakkıyla yapsın? Yoktur. O zaman ne olur? Bu sünnetler bize terazide, hesap gününde, o ince meselelerde, ferz meselelerinde ince gaflatları bu sünnetler tamamlar. Onun için biz bütün sünnetler arkadaşlar, dedi her derste dediğimiz gibi ihtiyacımız var. Şimdi hakika nedir? Kurbandır, kesilir. Erkek çocuğun oldu, iki koç keseceksin. Kız oldu, bir koç kesilir. Bu sünneti bu durumunun. E, ne zaman kesilir? 7 günde kesilir. Yani 7 günde tabii çok şey olur. Mesela racih olan sünneti bile 7 günde yapacaksın. Adını bile çocuğun 7 günde koyacaksın. Ee, başını 7 günde kazacaksın. Erçeğin başı tabi sünnettir kazılması, erçeğin başını jületten kazacaksın, onu tartacaksın, onun karşılığında cümüş, Allah yolunda tasadduk edeceksin. Kadının başında ihtilaf olmuş, racih olan kadının başı da kazılmaz, yani e, kız çocuğun başı kazılmaz. E, kazsan da olur ama racih olan ehl-i sünnette kazmak sadece erçekçindir. Katsan da bir mahsuru yoktur. Onun karşılığında, saçının karşılığında tasadduk edeceksin. Yedinci günde adını koyacaksın. Ha ben yedinci günü yapmadım. E bir mahsuru yoktur. Ama efzaliyet babını arıyorsan yedinci gündür. Ha uysa ne zaman yapsan olur. Ama yediden önce yapmaman lazım. Yani böyle racihtir. Yedi, yediden sonra. Yedi en faziletli. Nasıl namazın en faziletli zamanı? nedir namazın zamanı var bu bu bu vakit girer bu vakit çıkar bu vakitten arasında sen namaz kılabilirsin ama en faziletli zamanı ne zamandır? Öğlün vakti ilk vakit İlk girdiği vakit en faziletli zamanıdır. Onun için bu ibadetinde en faziletli zamanı akıkenin ad koymanın e, tıraş etmenin en faziletli zamanı yedi, yedinci gündür. Ee, erçek çözün oldu iki tane kesersin kız oldu bir tane Allah yolunda kesersin bunu da dağıtırsın Bu da hükmü bunun da hükmü kurban hükmündedir kurban beyramında kurban kestığımız hükmüdür üçe böleceksin birisini yiyeceksin ikram edeceksin dağıtacaksın ya yani ben hepsini dağıtıyorum bir mahsuru yoktur evet e, bu hakikadır ama hakika kesmesen ne olur dedik bir mahsuru yoktur ya yeah, ben o, mesela yani imkanım olmadı ee, Borç alayım çesim ee, Yapabilsen borç alabilsen bir mahsuru yoktur Borç al ama o borcu ödemek şartıyla Ha ben o, o borcu ileride ödemek şansım yoktur Ama ben alayım bu sünnet mi hayır bu olmaz Anlatabildim mi? Ama benim bugün yoktur. Yarın olur. Biliyorum işim var, para kazanma imkanım var. Alıp ödeyebilirsem tamam bu Çünkü insan borç vacip tür ödemesi hakika vacip değil. Onun için eğer sen ödeyemezsen olmaz. Anlatabildim mi? O zaman ne olur? Benim orada niyetle ibadet edersin. Benim niyetimde 7. gün kesim ama imkanım yoktur. Allah ne zaman bana imkan olsa ilk da Allah rızası için kurbanı yere çalacağım. Böyle dedin senin yedinci günden ecrin sayılır. Niyetine göredir ibadet. Ne zaman imkanın oldu? Olmadı. Baban öldü, seni çesemedi. Sen kalktın oldu, kendin için kesebilirsin. Bir mahsuru yoktur bunun. Hakikani ne? ne zaman paran oldu, imkanın oldu? Yani sen hidayete vardın, benim için hakikat kesilmemiş, ben Allah rızası için, kendin için bir hakika kesiyorum. O da olur. Onun da bir mahsuru yoktur. Onu da yapabilirsin. Ee, bazı arkadaşlar diyorlar e, enteresan yani insan oğlun aklına her şey gelir. Çünkü bizim arkamızda büyük düşman var. E, diyor ki mesela ben akika kurban kesmeyeyim. bugün de zordur. Nerede keseyim? Gidip bakkaldan mesela 20 30 kilo et alım dağıdım. Olur mu? Hayır olmaz. imkanı yoktur onu Bu öyle bir şey olmaz. Bu ibadette oynanılmaz. İbadetin üslubu, adabı, yolu, şeyi var. Kan dökmektir. Evet akika ile de ilgili bu kadar yani akika güzel bir sünnettir. Akikahı nasıl canlandıracaksın? Akikahı da şöyle canlandırırsın. Kurbanını kestin. Aslı da nedir? Alimler diyorlar. Allahu Teala'ya şükürdür aynen. Şükür ibadetidir. Şükrü gösteriyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? İlan ediyorsun o şükrünü. Konum konşunu, akrabalarını davet ediyorsun akikaya. O o yemeği yediriyorsun. İkram ee, ikram ediyorsun. İnsanlar gelip seni tebrik ediyorlar. Ee, Müslümanlar vesile oluyor bir araya toplanmakta. Bir dini şaireyi ihya ediyorsun. Bunlar hepsi niyete bağlıdır. Niyetin Allah rızası için bu ibadet olur. Ha ben hakika kesemiyorum. Bir horus keseyim. Bir hindi keseyim. Olmaz. Hakikanın hükmü hakikadır. Ha ben hakika kesem, Bir yemek edeyim dağıtayım. O da olmaz. Ha yemek ed dağıt. Birim, bir mahsuru yoktur onu. Ama akika ibadeti diye olmaz koyarsın. Akikanın üçü kurban kesilecektir. Evet ondan dolayı akika çocuk için e, sünnettir. Yapsan iyi olur. Allah niyetine göre o çocuğu salih eder. Onun yanında dedik işte sünnet sünnet de önemlidir. Erkek çocuklarını yedisinde sünnet etmek sünnettir. Ha e, yapabilirsin. A, e, bir senesinde de yapabilirsin, çi senesinde de yapabilirsin. Bunun üzerine noktaya alimler koyamamışlar. Öyle bir delil tam yoktur. Ama yeddisinde olan rivayetler var. O rivayetlerde de konuşulmuşsa senedinde filan. Ama racih olan alimler Allahu Alem yeddisi daha iyidir diyorlar. وَبِالْفَعِلْ تُبَّنْ Diyorlar ki çocukun sinir sistemi oluşmamış. Yani o parça eti kesersen çocuktan bile acıtmıyor onu. Çünkü sinir sistemi oluşmamış. Bir de sünnet zordur. İnsan psikoloji, psikoloji olarak da çocuk mesela 8, 9, 10, 15 yaşında ediyorlar sünnet. <gülüyor> 7. O çocuk anlıyor. O çocuk korku oluyor, yaşıyor falan oluyor. Onu yaşatmamak için e, birden sinnet olur. Elhamdülillah kurtarır. Çok güzeldir yani biz yapıyoruz <gülüyor> elhamdülillah çok güzeldir. İnsanlar yapıyorlar bu 7-8'de şeyde yani birinci haftasında çok başardır. Anne baba da rahat oluyor, çocuk kendisi de rahat oluyor. Büyük oluyor o sünneti, o aziyeti o korku içinde olmuyor. Güzeldir. Ha bir de bir bir şeye e, bitirmeden de onu da cevaplayalım. Bu sünnet elbisesi var bizim adet Türk gereği. Sünnet elbisesi var, tünnet düğünü var, haf var partisi var bilmem ne. Bunların hiçbirisinin aslı yoktur arkadaşlar. Bu ürfi meseledir. Ürfte di, di, di, şeriate karşıysa, yani şeriatte yoksa kabul buyur, buyurulmaz. Onun için sünnet elbisesidir. İlle yere sünnet elbisesi girsin. Öyle bir şey yoktur zaten. Öyle bir şey olmaz. Yani bizim dinimizde yoktur. Sünnet elbisesi bu bir sonradan ekleme bir şeylerdir. Parti yapmak falan yoktur. Ama bizim hakikamız var. E, akika var. E, sünnette de e, sünnet ettiğimizde zaten e, akika ile var hepsi bir yerde çıkıyor. Başını da kazmak evet. E, yedisinde kazmak e, e, sünnettir. Başını yedisinde kazacaksın. Ama yedi olmadı sekiz, dokuz ama bunları gezitmemen lazım. Onun da ağrında e, cümüş vereceksin. Bir de adını bırakacaksın. Yediden sonra adını bırakmak biraz e, şeydir e, olmaz yani. O, sünnet olan 7'yi geçmeden önce 7'den önce de koyabilirsin Doğmadan da önce diyorsun benim oğlum olsa e, ismini böyle koyarım kızım olsa böyle koyarım Ama 7'de yedini geçmemek Şertiyle ismini koyacaksın Evet e, Bir de e, bir şey var O da ihtilaflıdır Çocukun e, ağzında bir hurma Yani bir tatlı sıracaksın onu çocuğun ağzına koyacaksın. Bir, i̇htilafli bir rivayet var. Raci Hala'm bu böyle bir ibadet yoktur. Yani bazı rivayetler var. Resulullah'a getirmişler çocukları. Ağzına hurmayı almış, hurmayı koymuş ağzına. Bu bir icadet yoktur. Bir de azan. Azan meselesi var. Evet, sağ kulağına azan okursun. Sola da kamat kakarsın. O var bir böyle rivayet ama alimler bunu zayıf görüyorlar. Amel etmiyorlar bunu inan. Sadece çocuğun sağ kulağına azan okumak sünnettir. Ama sol kulağına kamat verme Hayır, onun aslı yoktur alimler diyorlar. Azan okuma kulağına sünnettir. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil mursalin, nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.